İyi Pazarlar 94.9 açık radyoda e, Libero'dayız. Burası Tophane istasyonu. buradan, e, memlekete buradan bağlanıyor. Buradan taraftar topluluğu çıkaracakmış gibi başladım birden. Tophane sen bizim her şey misin diyemeyeceğim <gülüyor> yaptığı performanslardan sebep. Evet, e, bizim için önemli bir toplantı e, gerçekleşti. Çünkü biz e, programı yaptığımız sırada, kaydı yaptığımız sırada programın bir gün vardı e, sempozyuma. Ama, Bu e, zaman mekan karışık dediğim evet, hep dinley, dinleyiciler e, geçmiş bir toplantının e, arasını ruhunu dinleyecekler. Konuğumuz Başar Yarımoğlu Ankara'dan geldi bizim için değil tabi sempozyum için geldi. Hoş geldi kendisi Karı Kızıl taraftar grubundan Gençler Birliği e, kendileriyle maç izleme şerefine nail olduk birkaç kere e, memleketin hoş taraftar gruplarından biri. E, ...müziklerimizi yapan Barış Karıcı sunumunda... E, ...uzun Geçen zamandır... ...bir fraksiyonu... ...olan ismini anlayalım şimdi... E, Ter, ...terbiyesiz bir grubundan... ...edepsiz bir taraftar grubundan... E, ...hoş geldin Başak... ...hoş bulduk... E, ne yaptığında geldin ama dediğim gibi bizim için gelmedin... ...bir sempozyum için geldin... ...evet... Yani sizin için de gelmek isterim bir gün. <gülüyor> biz bekleyiz. Evet, teşekkürler. Bu arada biz e, netleştirelim. Kaydımızı cuma günü yapıyoruz. E, yarın yani Hı -hı. cumartesi günü. Sizin dinlediğinizden bir gün önce başlayacak olan Dünya Taraftarları İstanbul'da isimli bir sempozyum. Bu bayağı iddialı bir isim. Başar. <gülüyor> Valla. <gülüyor> İddialı tabii iddialı olmak zorunda çünkü yani mevcut durum pek iç açıcı değil açıkçası. E, ve dünyadaki tüm taraftarların ortak sorunları da aslında sorunlar da ortaklaşmaya başladı. Çünkü e, taraftarlara karşı benim bakış açıma göre ciddi açıktan bir savaş var. Yani benzer şeyler e, Kı e, Kıbrıs'ta da oluyor, Kıbrıs Rum kesiminde, Yunanistan'da da, İtalya'da da, Türkiye'de de. E-biletten bahsediyorum ya da 62-22'nin oldu yasadan bahsediyorum. E-bilet konuşsam galiba sadece bu üçünde oluyor. Bir de hep Yugoslavia andı beni. Eski Yugoslavia andı beni. Sırbistan'da sadece belli maçlarda oluyormuş galiba. Yani bu o kadar bildiğimiz Avrupa'da yaygın değil herhalde. Yok aslında yaygınlaştırması planlanıyor. Mesela Danimarka'da ilerleyen dönemde böyle bir plan var. Danimarka nerede pasolik olsa ne olur? Maç ülke şimdi? Pilot ülke biz? Pilot ülke. Bir nevi. Çok gurur duydum ben. Ee, e, bu taraftarların sorunları her yerden derken taraftarların sorunları mı var abi nedir? Pagalı tamam. taraftarlığı kastetmiyorsun ama. Sen ee, bahsettiğin başka bir taraftar profili. E, tabii ki yani e, gidip çevreme adam toplayayım ondan sonra onun üzerinden belli bir rant yaratayım amacındaki taraftarlardan kesinlikle bahsetmiyoruz. Gerçekten bu işe gönülle bağlı. E, bir şeylerden feragat edip deplasmanlara giden maçlara giden hmm. insanlardan bahsediyoruz. Ve bu insanları cezalandırırcasına bir e-bilet sistemi olacak. Bizim gördüğümüz o. Ve bu, buna karşı hani önce bir toplanalım, düşünelim, konuşalım, kafa kafaya verelim. Bakalım neler çıkıyor, Avrupa'daki örnekleri nasıl. Onları yani bir şey yapalım. Baya e-bilet dediğimiz, e Pasolik diye geçen e mesele bu sempozyum önemli maddelerinden biri oluyor o zaman. Evet, ana maddelerinden bir tanesi. E peki mesela Liverpool'da yok Değil mi? henüz e-bilet pasolik İngiltere İngiltere'de İngiltere'de aslında öyle bir ehlileştirilmiş bir tribün Var ki hani belki de gerek <gülüyor> Aa, Yani orada taraftar problemleri Bu kadar fazla değil. <gülüyor> o zaman e, Önce söylemiştin oradan da bir, bir kişi Gelecek diye yani bu arkadaşların sorunları Ne onlar e, turistik geziği mi geliyorlar Yoksa <gülüyor> ya daha dur Şöyle gireyim şimdi Avrupa'da da e, Türkiye'de de taraftar profillerinin Bir elitleştirilme e, Sürecine maruz kaldığını Dinlemiştik e, Evet yani elinde bir ayla e, maça gelen taraftar profili e, belki tartışılabilir bir şey olabilir ama e, o ayrı bir olayken şimdi böyle işte sponsor firmaların desteklediği, e, e, daha paralı, daha muhtena e, insanların bir oluşturacağı bir taraftar profili peşindeler. E-bilet tartışması içerisinde de bu zaten vardı. E, daha güvenlikli, daha safe, e, daha böyle biz bize e, bir... <gülüyor> Maç seyretme ortamı yaratılmaya çalışılıyor. Herhalde taraftar sorunları arasında. Ya herhalde e, bu elinde bire meselesinden şeye bağlayacağım. Yani bu nasıl taraftar istiyor e, sponsorlar ve kulüpler meselesini. Çünkü biliyorsun Brezilya'da Dünya Kupası, e, yani Brezilya Ligi'nde e, bire geçmek yasak türbünlerde. Maçlar sırasında ama FIFA Asla bunu tanımıyorum dedi. Yani bu şey için bunu bozacaksın. Çünkü en önemli sponsorlarından, Dünya Kupası sırasında. En önemli sponsorlarından biri bira firmasıydı. Ve Dünya Kupası sırasında bira içti taraftarlar. Ve e, o birayı, o paraları ödeyip o maçlara gelen insanlar dolayısıyla o birayı içeceklerdi ve içtiler. Yani sonuçta bira içilip içmesinden ziyade birayı kimin içtiği taraftar <gülüyor> profilinde önemli oluyor değil mi? Veya ne kadar içebildiği, ne kadar parasının <gülüyor> olduğunu yani. Bu da <gülüyor> Taraftarların dertleri derken bir an bu elitleştirme olayı geldi aklımıza. Evet ya yani çok açık bir şekilde taraftarlar aslında istenmiyor tribünlerde. Onun yerine müşteriler isteniyor. Hani gitsin formaya 200-300 lira versin. Ne bileyim işte stada girdiğinde oradaki büfelerden şunlardan bunlardan bol bol alışveriş yapsın. Veya yan ürünleri kullansın şey yapsın. Devamlı alışveriş yapsın tüketsin. Kombine alsın kafadan Kombine parayı alsın. versin zaten. Ama bu arada da hiçbir zaman yaramazlık yapmasın. Otursun yerinde usta usta maçını izlesin sonra evine gitsin. Yani böyle bir ortam. Ev dışında da e, ürünler almaya devam etsin. Tabii işte ne bileyim bizdeki Lig TV işte kablolu ücretli kanalları abone olsun evinde devamlı onlar bulunsun. Hani olur da maça gidemezse onları izlesin. E tabii bu şuradan bahsediyoruz. Deplasmana gitmeyecek bu adam. Dolayısıyla evet. e, deplasman başlayan televizyonda izleyecek. Ama senin bahsettiğin taraftar profili deplasmana gidiyor. Aynen. Deplasman yasakları da yani bunun dahilinde aslında. Evet peki e, bu noktada bir e, büyük bir networkten bahsettin. Uluslararası bir networkten bahsettin. Bakış, bir baş, araya geliyorlar. Başar'ın diğer kimliğini söylemeyi unuttuk. Kaya Kızıl dedik ama bir de Football Support Us Europe FSE'nin e, icra kurulu üyesi oldu. Yani yeni ee, oldu galiba. Çok havalı geliyordu. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Sırayı, sırayla. Hem, Siz de hem, bir icra kurulu kurmuşsunuz. <gülüyor> kulüplerde olduğu gibi. Hem icra hem kurulu olunca. Ya şey, bir şey yerini kapan bir icra kurulu yapıyor. Evet, evet. Libero'ya da gider aslında bir icra. <gülüyor> <gülüyor> e bu bütün Avrupa'yı kapsayan bir örgüt evet. Yani UEFA'nın üyelerinin olduğu ülkelerin de taraftarların Hı -hı. herhalde olduğu nasıl yani büyük bir örgüt mü? Aynı şekilde 3 milyona yakın taraftara hitap ediyor Avrupa'nın en bu anlamda örgütlü gruplarından bir tanesi Bunun gibi daha işte supporters direct fair gibi çeşitli kuruluşlar da var ama FS ciddi anlamda bu anlamda iddialı Bağımsız Bağımsız, kesinlikle bağımsız. Ee, yaklaşık e, 42 ülkeden e, taraftar grubu ve bireysel üyeleri var. 2008 yılında kuruldu, gayet yeni aslında. Evet, baya. Ne sayıklı kurulmuş bu bir yere geliş? Tem, temel amaç taraftar grupları arasındaki öncelikle iletişimi sağlayabilmek, network'ü oluşturabilmek. Sonra da taraftarlarla kulüp ve e, yetkili merciler, UEFA'dır, Avrupa Birliği'dir. Bunlar arasındaki iletişim ve koordinasyonu sağlayabilmek amacıyla kuruldu aslında. burada o zaman başka bir talep var. Yani biz müşteriler o sponsor firmaların da yerine biz varız ve var olacağız deyip bir güç oluşturmak ya Evet. Değil mi? O sesi o sesi bütünleştirmek bir Bizi hale silmeyin, getirmek. kesin. ya da her neyse. Türkiye'den hangi taraftar grupları var bu şey örgütün içinde? şimdi Karakızıl var, Taraftar var. onun dışında Karşıyaka, Çarşı yeni katıldı diyebiliyorum bir de ee, altını çizelim Karşıyaka Çarşı diye bir ayrı organizasyon. Karşıyaka'nın evet, taraftarları olan. Sen zorlama çok fazla. <gülüyor> <gülüyor> yani Beşiktaş taraftarı olarak Karşıyaka'da zaten hayat kolay olmazdı muhtemelen. Karşıyaka taraftar grubunun ismi. Ya Ozan yardım et canım arada. Karşıyaka sen söyle. Ben sadece çarşıyı söyleyeyim ama o da olmuyor. İşte Fenerbahçe'den Vamos Miyen var bildiğim kadarıyla. Ee, ...daha birçok işte Türkiye'den taraftar grubu var ya ve yavaş yavaş... Adana Demir mesela. Sporlar var mı? Adana Demir Sporlar var, evet. Ama ee, şey İngiltere'den, İtalya'da, Almanya'dan daha kalabalık... Tabii orada çok daha e, popüler. Mesela özellikle Kuzey ülkelerinde, İskandinav ülkelerinde ciddi anlamda popüler... ...çünkü İsveç'te bayağı ciddi kazanımlar elde edildi FS sayesinde. Ne gibi... Mesela fS'nin her sene düzenlediği belli kampanyalar oluyor. Tribün kampanyaları ve tribün gruplarını bu kampanyaya çağırmaya, katılmaya davet ediyor. Bir tanesi işte Zaman Bizim, Biz Buradayız ve Zaman Bizim gibisinden bir kampanyaydı. Bu maç saatlerinin taraftarların görüşleri alınarak düzenlenmesi gerektiğine yönelik bir kampanyaydı. Buna Avrupa'da birçok taraftar grubu işte kareografilerle, sloganlarla vesaire katıldı. İsveç'te ciddi etkili oldu ve maç saatleri federasyon bu kampanyalardan sonra federasyon taraftarlarla görüşüp kulüp temsilcileriyle sadece kulüp temsilcileri değil kulüplerin özel taraftar temsilcileriyle de görüşüp saatleri belirleme yönünde karar aldı mesela. O yönden bayağı ciddi. Rutinin dışında saatler belirlenebildi yani. Evet. Mesela pazartesinden taraftarlar pek hoşnut değil. Ya da mesela atıyorum ulaşılamayacak saat Türkiye saatiyle konuşursak saat 10'daki bir maç hiç hoş olmuyor bizler için dönüş açısından mesela. Çıktığın o zaman şeyler, evet o saatte. Şimdi e, şunun altını bir daha çizelim. Maç saatleri artık e, sadece Türkiye'de değil bütün dünyada yayıncı kuruluşların isteğiyle e, düzenleniyor. Maç saatlerin e, dışında maç günleri de hatta. Maç günleri, maç saatleri. Cuma, pazartesi dahil oldu. E, evet sponsor firmalar e, yayıncı kuruluş da burada aslında sponsor firma olarak aslında e, yer alıyor. Yani belli bir miktar e, belli bir miktar bana bir garip geldi. Bayağı iyi bir miktar, iyi bir miktar. ödeyerek e, futbol maçlarının yayınını sağlıyor. Doğal olarak da onların söyledikleri gerçekleşiyor. Bu durumdan rahatsız olan bir taraftar grubu. Maçı seyredenler aslında bu durumdan rahatsız. Çünkü televizyondan seyretmiyor zaten maçı evet, seyredenler. Türbündeki tübünde. insanlar rahatsız burada. Peki bu is, is, is, işte böyle bir kazanım oldu da e, ne bileyim en başatlıklar İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya. Buralarda bir gelişme oldu bu konuda. Ee, yani maç saatleri konusunda bir gelişme yok. Ama oralarda da farklı kampanyalar yürütülmeye çalışılıyor. Ya da Avrupa çapında kampanyalar yürütülmeye çalışıyor. Hani ortak amaçlar veya dertler konusunda. Ki tüm Avrupa'da sadece Türkiye'de değil tüm Avrupa'da bu e-bilettir veya 62-22'ye benzer yasalar tek tek çıkmaya başlıyor ve çıkartılması planlanıyor. Asıl şey de bu. 62-22'nin altını çözerim güvenlik amacıyla e, taraftarın bir şekilde aslında direkt söylemek gerekirse fişlenmesini içeren e, Çok emniyeti emniyeti emni emni <gülüyor> e, sağlamak amacıyla bütün taraftarın nedir? SCG'sini döken. <gülüyor> SCG'sini döken. Hatta bir de şey garipti. E, o ne oldu o uygulama bilmiyorum ama yani for şey Taraftar olarak seni e, fişliyor diyelim tırnak içinde. Sen e, Fenerbahçe taraftarsın mesela. Fenerbahçe üzerinden sisteme giriyorsun. Dolayısıyla gidip Beşiktaş maçını izlemeye kalktığınız mesela atıyorum Beşiktaş taraftar arasında dang diye parlıyorsun orada Fenerbahçe <gülüyor> forması ile. Ama bir de galiba milli takım taraftarlığı diye bir şey varmış. O E-biletten bahsediyorsun. E-biletten bahsediyorum. <gülüyor> yani 62-22'nin zaten e, 62-22 bayağı e, kapsamlı bir yasa güvenlik, e, sporda gibi. şiddet önleme yasası. E-bilet hikayesi bunun bir parçası. Bir de bu geçen sene çıkan bir yasa değil. Kaç sene oluyordu yasa çıkalı. Oldu bayağı. Ee, evet. E, ama e-bilet uygulaması e, geçen Yine sene. Yine yürürlüğe. Geçen sene ikinci yarısı yürürlüğe girdi büyük tepkiyle karşılandı. Zaten sizin de gündem maddelerinizden bir. Biz de konuyu işledik malum. Bir tekrar geçirelim altını. En büyük karşı çıkış bilgilerin depolanması ve bu bütün çok fazla detaylı bilgilerin Mahrem bilgilerin e, elde ele geçirilmesi ve depolanması bunun saklanmasının federasyon tarafından gerçekleştirilmesi. Evet. Doğal olarak da özellik olmasına rağmen her türlü e, bağlantıya Yapacağım, sahip evet. oldukları için taraftarlar da e, bundan çok rahatsızlar. Ay, bir de şey bekletiliyor bekletiliyor. Gezi sonrasında tribünada ciddi bir politik e, atmosfer oluştuktan sonra o zaman e, yürürlüğe koyuyorlar. Ee, şimdi bir müzik arası vereceğiz. Ondan sonra e, bir konuğumuzla telefon balansı kuracağız. Çünkü bir de şey e, sizin yerelde hem Ankara olsun hem e, senin bu etkinlik toplantı yurtdışındaki toplantılardaki deneyimlerini de öğrenmek istiyoruz. E, konuğumuz zaten telefonla bağlanacağımız konuğumuz e sempozimle ilgili bilgiler verecektir. Taraf Taraftar Hakları Derneği. Başkanı evet bu kal sakız olduğuyla görüşeceğiz ama önce bir müzik arası, madem... bizden. önce bir müzik arası, <gülüyor> madem bu kadar karşı yakıma yaptık bir karşı yakaya gidelim o zaman e, şarkılarımızı barışkacısı seçiyordu o seçti e, bukal ve başak için seçtim dedi bu arada e, size geliyor yani bize bize bir şey seçti yok arkadaşın e, Mahmuk Hamdan Hanım söylüyor karşı yakalı. İpek siyah mantolu She -a. Karaca su her Karşıyakalı yakalı bu şarkıyı bilir. Gayet tam milli maç gibidir dedi. Karşı yakalılar bu kadar ince demek ki böyle tango falan üzerinden. <gülüyor> ee, neyse bu bilgileri sempozyum sempozyum dışında zaten konuğumuzu şimdi telefonla bağlayacağımız. Konuğumuzu aldık. Çünkü kendisi aynı zamanda Karşıyakalı. yakalı. Burkal Sakızlıoğlu ile görüşeceğiz. Taraftarlar Derneği Başkanı telefonun öbür ucunda zaten bizi bekliyor. Aynı zamanda Karşıyaka Çarşı Taraftar Grubundan. Öncelikle hoş geldin Burkal. Merhaba Tamam bulduk. Ee, bir hata yapmadım herhalde değil mi? Ee, Bilgilay'da. Yok hata yapmadım. Tabii ki karşıya kalayım. Bununla gurur duyuyorum Ancak daha evrensel, tüm taraftarları bir araya toplayan daha evrensel bir e, dil bulma çabasındayız. Sempozyumuza bağlaması yapıyoruz zaten. Ne güzel. Taraftar Hakları Derneği bu ee, kadar şimdi e, İsmail ben bu arada. Ee, Aha, Ve estağfurullah. Taraftar Hakları Derneği'nden bir kısaca bize bir bahseder misin? Aha, taraftar Hakları Derneği 2012 yılında İzmir'de kurulan bir dernek, renklerimiz aynı, sorunlarımız aynı diyen taraftarları ortak hak ve e, istekleri doğrultusunda, talepleri doğrultusunda bir araya toplayan, kendilerini ifade etmelerini olanak sağlayan, alternatif bir futbol, taraftar kültürü yaratmak, taraftarlar arasındaki düşmanlıkları değil de duyarlılıkları e, arttırmak ve her türlü ayrımcılığa karşı ortak bir tutum geliştirmek amacıyla kurulan bir dernek taraftar hakları derneği. E, bu anlamda bir ilk... E, İlk demem her, her an bir yapmak isterim. Bizimle aynı e, amaçlar doğrultusunda kuran Ankara'da bir derneğimiz var Taraftar isminde. Yani Taraftar Hakları Derneği 2012 yılında kurulan, İzmir'de kurulan ve e, bu noktada Türkiye'de birlik olan ve farklı illerde de yayılmaya çalışan bir hem, olarak. Hem özellikle. taraftar haklarından bahsediyorsun. Ee, bir yandan da başka bir şey daha söylediğin. Taraftar, karşılıklı taraftar gruplarının İletişiminden, e, bir birlikteliğinden bahsediyorsun. Yani o kavga eden, sopa çeken, e, birbirine döner bıçağı çıkaran o taraftarların birlikteliğinden bahsettin. Yanlış mı anladım? Çünkü doğru almıyorsun <gülüyor> e, Maalesef bizim e, bir taraftarları derneği olduğumuz için evet, ülkedeki tüm taraftar grupları, yani sadece Süper Lig'deki değil, FSD'de, Birinci Lig'deki de değil, de değil Amatör Lig'lerdeki taraftarlar da var. Yani tüm taraftarları takip eden bir oluşumuz. Ve bu noktada bizlerin televizyonlarda, medyada e, birbirine işte sopa çeken, bıçak çeken, birbirine işte kavga eden e, ederek gördüğümüz örneklerden inan listemiz çok daha fazlası, e, taraftarların birbirleriyle olan dayanışmasına dair örnekler de var. Ancak maalesef e, bizim medyamız bunları yazılı da görselmediğimiz, bunları ortaya koymak yerine biraz da şeyle şiddetle resmen bir toplum olduğumuz için, bunu da sevdiğimiz için biraz, bunları ortaya koymuyor. Yani biz aslında taraftarların yansıtıldığı gibi, medyaya yansıtıldığı gibi birbirleriyle çok düşman olduklarına inanmıyoruz. Zaten inansak bu işi yapamayız. Bir grupların bunları yaptığından herhalde de söz etmek mümkün. Sen mi? O sevimsiz görüntüleri küçük grupların yarattığından söz etmek mümkün o zaman. Tabii ki, tabii ki. Tabii ki. Yani, Geri kalanların da sesi çıksın istiyoruz artık. Yani, yani Yine söylüyorum yani bu maalesef bir e, algı psikolojisi yaratılıyor taraftarlar üzerinden e, bir sistem yaratılmak istemiyor. Bu bu tarzda işte taraftarların şirket eğilimi olduğu vesaire. Tabi bu genel anlamda genel haftalarda konuşulacak bir şey. Yani öncelikle sistemi gerekiyor. Yani biz taraftarların bu sistemin en masum ve en önemli unsuz olduğuna inanıyoruz. Bu, taraftarlara gelene kadar medyayı konuşmamız gerekiyor, 6222 konuşmamız gerekiyor. Stadyumlardaki polis setini konuşmamız gerekiyor. Yani konuşacağımız çok şey var. Taraftarlar bu futbolun, bu ürünün en değerli ürünü. Yani düşünsenize izlenmeyen, stadyumda izlenmeyen, serisiz oynanan bir maçı maçtan keyif almıyoruz. Televizyonda da keyif almıyoruz. Yani taraftarlar olmadan bu oyunun bir anlamı yok. Peki, bu, oyun, bu, bu oyunun en önemli unsuru taraftarlar diye düşünüyorum. Ve yarın yargın diyorum tabii. Yarın. Niye yargın diyorum? Çünkü e, bu şu anda <gülüyor> kayıt, <yapıyorsun. gülüyor> kayıt yaptığımız için e, dün dinleyiciler için e, siz bu toplantıyı <gülüyor> gerçekleştirmiş oluyorsunuz zaten. Sempozyumda e, anladığım kadarıyla yine bunları konuşacaksınız. E, <gülüyor> sempozyumdan birazcık bahsedebilir misin? E, kimler bir araya geliyor? Ne konuşulacak? Nasıl konuşulacak? Şimdi şöyle özetleyebilirim. E, İsmail, geçen... Sezon 12 Nisan'da biz Türkiye'nin önde gelen 45 taraftar derneği ve grubuyla bir evrede hayır başlıklı bir bildiri yayınladık. Ee, devam eden süreçte farklı illerde evrede hayır e, yürüyüşleri oldu, protestolar oldu. Biz de İzmir, e, İzmir'de kurulan bir dernek olduğumuz için aynı yürüyüşü Alsancak'ta gerçekleştirdik. 22 Nisan'daydı yaptığımız yürüyüş ve yürüyüşün sonunda bir basın açıklaması sunduk. O basın açıklamasının son paragrafında dedik ki. E, Türkiye Futbol Federasyonu ve Gençlik Spor Bakanlığı konuyla ilgili söyleyecek sözü olan tüm paydaşları bir araya getirmelidir. Yani taraftarları, spor hukukçularını, akademisyenleri, yazınca da görsel medya mensupları. Yani bunu uzatabiliriz bu listeyi. Yani bu oyundaki, bu oyundaki söz sahibi olan tüm unsurları bir araya getirmeliydi Çalıştığı düzenlemelidir, sempozyum düzenlemelidir diye belirtmiştik yaptığımız basın bilgisinin sonunda. Ancak baktık ki 22 insandan bu ayına 3 ay geçti. Ee, Tabi takip ediyoruz Yani ta Taraftar gruplarını takip ettiğimiz gibi Türkiye Futbol Sederasyonu ve Gençlik Spor Bakanlığı'nın çalışmalarını da takip ediyoruz. Gör gördüğümüzde yani TFF ve Gençlik Spor Bakanlığı yetkililerinin teşhis işte, açısından, mali Kongre çalışmalarından, satı çalışmalarından, Nostatlar'da yaptıkları maçlardan e, ve benzeri konulardan bu tarzda bir organizasyona va vakitlerinin olmadığını gördük. Bunu, bunu da görünce dedik ki madem bu konuda fazla zamanları yok. Biz yardımcı olalım ve böyle bir senpolcim organize ederek konuyla ilgili muhatapların sözlerini kamuyu ile paylaşalım dedik. Ee, bu noktada yaklaşık yani iki aydır bir çalışma çalışmamız var. Ancak bu çalışma tabii ki altyapısı daha daha geçmişe dayanıyor. Ancak iki aydır bir fili bu konuyla ilgili çalışmayı düzenliyoruz. Önce bir belirtmek isterim. Bu e, bazı medya organlarında yayınlandığı gibi bir evleti hayır sempozyumu değildir. Öncelikle bunun altını çizmek istiyorum. Yani 3 Ağustos ve 4 Ağustos'ta, özürle dilerim 2, 3, 2 ve 3 Ağustos'ta yapacağımız İstanbul Malta'ya belli Türkan Saylan Kongre Merkesi'nde yapacağımız sempozyum bir evleti hayır sempozyumu değildir. Biz sistemin tamamına hayır diyoruz. Çünkü taraftar gruplarından, taraftar temsilcilerinden gerek yurt içi, gerek yurt dışından aldığımız geri bildirimler ve fikir alışverişleri sonucunda vardığımız noktada biz daha iyi bir modeli önerebileceğimizin farkındayız ve bu konuda kendimize çok güveniyoruz açıkçası çünkü daha güzel, daha doğru, Türk, yani ülkemizdeki futbolun, Türkiye'deki oynanan futbolun marka değerini yükseltecek daha iyi bir modelin olduğunu farkındayız. Bu amaçla düzenliyoruz sempozyumumuzu. Dediğim gibi sempozyumun bileşenleri kimler? Öncelikle konuyla ilgili hep kanun koyucuların Ortaya koyduğu bir şey var. İşte Avrupa'daki en iyi, en güzel yasaları ve kanunları getirdik. e de bunun işte bir benzeri paraleli şeklinde belirtiyor bize kanun koyucular. Bunun böyle olup olmadığını anlayabilmek için Avrupa'dan, işte Almanya'dan, İngiltere'den, İtalya'dan e, tabii ki Futbol Sports of Europe davetliyoruz bu arkadaşlarımızı. Uygulamaların neler olduğuna dair yani sempozyumda bize açılımlar sunacak, bize farklı fikirler sunacak arkadaşlarımız olacak. Evet. Avrupa taraftarları olanda. Evet, bugün ben e. şu anda elinde program var. E, Cumartesi günü e, siz bunu yapmış olacaksınız tabii program yayınlandığında. E, Daniela Wurps, e, Futbol Supporters, Sporters Europe'tan. Heidi Taller ikisi e. de kadın ismi değil mi? Ben evet, evet, evet, evet, Aa, bak, bu da Bu da güzel. E. Almanya Taraftar Projeleri Koordinatörü. Garrett Cummins Futbol Taraftarları Organizasyonu taraftarlar Federasyonu iyesi Buradaki başlıklar zaten e-bilet değil. Taraftar medya ilişkisi Tabii. Türkiye'den İbrahim Altınsay katılıyor gene programa göre kulüp yönetimleri taraftar ilişkisi başlığıyla sadece dediğin gibi e-bilet toplantısı olmadı Kesinlikle. yani biz, bizim bu sempozyumda ortaya koymak istediğimiz fikir şu. Daha iyi bir model mümkün daha iyi bir model mümkün ve bu sempozyumda kürsüye çıkacak, söz alacak, ilerleyen dönemlerde taraftar forumlarında, soru cevap bölümünde kendisini ifade edecek her taraftar bu sempozyuma bir katkıda bulunacak, bu modeli bir katkıda bulunacak. Çünkü bir sempozyum sonunda elde ettiğimiz bilgileri bir final raporu olarak hazırlayacağız ve sunacağız. Kamuoyuna bunu paylaşacağız. Bu anlamda tabii ki isim isim saydığımız zaman her isim çok değerli. Katılan her çok değerli. Bu oluşuma destek veren her bir taraftar çok önemli. Hepimiz çok önemli. Bu radyo programı da çok önemli. Önemli olan bu modeli yaratabilmek. Yani bizim yarattığımız bir modelin olması önemli. Yani masa başında iki yönetmeni değiştirerek, bir iki yasa çıkartarak çözebileceğimiz sorunlar değil bunlar. Bunlar gerçekten demokratik ortamlarda, insanların kendilerini özgürce ifade edebildiği platformlarda sözebilecek sorunlar ve biz buradan yani bir milat yaratmak istiyoruz önümüzdeki döneme dair bu bir başlangıç bir milat yaratmak istiyoruz bunun devamı da olacak bu noktada bu daha yani, başlangıç diyorsun yani yani o o, o, o sulan birazcık şey, yani tabii ki bu bir başlangıç ama biz zaten çok uzun zamandır mücadele ediyoruz yani evet, evet. başlangıç çok çok evet. önce yaptık ama bu tarzda bir oluşum bu tarzda bir sempozyum gerçekten bir milat olacak. Biz bunu ilk ortaya koyduğumuz zaman da belki bu kadar geniş çerçevede etkileneceğimiz, etki altında kaldığımız düşünmüyorduk ama gerçekten farklı taraftar gruplarından, yani biliyorsunuz Erzurum'dan, Diyarbakır'dan, Van'dan yani İstanbul'da yapıyoruz bu ama arayan taraftarlar oluyor. Amatör kulüplerden, amatör kulüplerden arayan taraftarlar oluyor. Bir şekilde Facebook'tan, işte Twitter'dan, ya da arkadaşlarından bu konuyu duymuşlar ve bu konuyla ilgili dertleniyorlar. Bu konuyla ilgili yaptığımız çalışmanın değerli olduğunu farkındalar. Ve bu noktada yine tekrarlıyorum. Tabii ki sempozyum programında yer alan her bir birey, her bir katılımı çok değerli. Ancak önemli olan bu sempozyuma el veren, taşın altına elini sokan ve bu noktada bize destek veren tüm taraftarlar. Yani bu nokta biz diyebilmek çok önemli. Eğer biz diyebilirsek ve bu örgütlenmeyi sağlayabilirsek, ilerleyen süreçlerde taraftarların haklarını ortak haklar mücadelesinde daha net daha güçlü bir şekilde ifade edebiliriz ve ülkemiz futbolunu daha ileri noktalara taşıyabiliriz diye Bukal, bu noktanın taraftarlardan geçtiğini düşünüyorum. Çok sağ ol, ağzına sağlık. Biz de zaten libero olarak taraftar hakları derneğinin faaliyetlerini mücadelesini de çok yakından şevkle takip ediyoruz. Yaptığınız her şey bence Türkiye futbol kültürü'nün önemli taş, eksik taşlarından birini yerine getiriyor. Vallahi kolay gelsin size. Teşekkürler, teşekkürler. Birlikte hepimize kolay gelsin. Umarım, umarım bu sempozyum veya paralel etkinliklerinin, paralel yapıların devamı gelir. Ee, Hı -hı. ve e, yine burada beraber e, telefonla Hı -hı. değil konuşmaya Bitiş, devam Bitiş e, organizasyonu e, nedir? Bitiş Hı -hı. manifestosunu yine Libero'da beraber evet, dillendirelim. Evet. Hele, hele şunu bir bitir güzel güzel ondan sonra beraberce tekrar konuşalım. Çok sağ ol. Tamam. Düşman'cığım son bir noktada yani ben de teşekkür Buyurun. ederim. Hı -hı. Sana söz hakkı verdiğiniz için bu değerli radyo programında. Son bir söz, bir teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki her biriyle çok önemli ancak bize bu imkanı sunan Maltepe Belediyesi'ne ve evet, evet, evet. belediye başkanı Ali Kıcılık'a teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Gerçekten iki dakikalık bir konuşma yaptık kendisiyle belediye makamında. İki dakikalık konuşma içerisinde kendimizi ifade ettik ve o da ben size inanıyorum lütfen renkleri Maltepe'de buluşturun ve tüm ülkeye ve dünyaya bir mesaj verelim. Taraftarlar hakkındaki bu ön yargıları yıkalım e, demişti bize. Böyle güzel, da... güzel belediyeler o zaman ee, yani kulüp <gülüyor> kulü, kuran değil de taraftarlara destek veren belediyeler. İsmini belediyelerden... bir daha anıdalım. Maltepe Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç. Ali Kılıç ya da biz de teşekkür ederiz. Evet çok sağ ol. Evet. Kadar, görüşmek üzere diyoruz. Ben ediyoruz. teşekkür ederim. Yayınlar diyoruz. Sağ ol. Evet e, aynı zamanda stüdyoda Başak e, Yarımoğlu var konuğumuz. Bu arada İsmail, kendini hatırlattın hatırlattın. Ondan sonra tam da o döndü İsmail'e yani. Biz yalan olduk anladın mı? Zaten bir yalanmışım. Onu anladım. Evet, şimdi başarılı önceki yani sempozyum dışı faaliyetlerini, çünkü çok hoş etkinliklere gitti. Vallahi duyunca çok imrendim. Hatta bunlar öyle birkaç günlük değil, uzun süreli etkinlikler. Onları dinleyeceğiz. Ama bir müzik verelim. Kaya Kızıl'a gelsin. Barış'ın yazdığı notta pankartı ...başarılığın terasında hazırladığı söyleniyor. <gülüyor> ee, Aysel Ezel'den dinliyoruz. Bakalım e, o hikayesini de birazcık dinleriz senden sonra. Ee, Kırmızı Kara, burası Ankara. 94 Radyodayız. 94.9 açık da Evet, teras verimli bir terasmış. Yani VIP galiba böyle pankaklar <gülüyor> falan. Vallahi halkı açık. Halka açık, halkın terası. Aynen. Ee, Ve çok öyle. işe yarıyor yani. Evet, evet. Ee, ben bu. araya gireyim. Bu, bu arada bir şu anda yapılıyor olmakta olan... E, Taraftar Hakları Derneği'nin düzenlediği... Dünya Taraftarları İstanbul'da buluşuyor... <gülüyor> E, sempozyumu. Her şey çok karıştı değil mi? Kayıt e, programı yaparken Biz cuma yapıyoruz ama Ulan Ben karıştım. İsmail, İsmail <gülüyor> Dimpdurdu bana Sen diyorsun daha sempozyumdasın Hayır, Diğer yapımcımız Bağış Erten şu anda Orada konuşuyor Oo. <gülüyor> <gülüyor> İşte bu enteresan oldu Bağış ismi radyoda geçti ama e, Şu anda kendisi Maltepe'de konuşuyor olacak evet, evet. Bağış'ta e, katılıyormuş Programda e... Evet Başak e, Sonuçta bir Hamburg ıı, deneyimi var. Senin aslında yani sempozyumla başlayan bir süreçti. Uzun zamandır ıı, futbolla, futbol taraftarlığı, alternatif futbol taraftarlığı meselesi ilgileniyorsun. Bu Haziran sonunda yanılmıyorsam, ıı, Haziran'da hatta sonunda değil galiba bir Hamburg deneyimin var. Hamburg'un ıı, kanalını, suyunu, yemeğini görmeye gitmedin herhalde oraya. Yok ıı, yani. Onu da görmüşsündür ama biz orasını ilgileniyoruz <gülüyor> Pek tabii ki. Ee, ya aslında daha öncesi de var bu, geçtiğimiz sene yaklaşık 3 defa falan gittim geldim orada çeşitli evet dostluklar kuruldu edildi falan İşte bu Haziran ayında uzun süreli kaldım orada dostluklar Hamburg sporlama abi ee... Hamburg spora <gülüyor> <İlman gülüyor> kırmızı donlarla işimiz olmaz diyoruz <gülüyor> yok yani. yani sonuçta bir e, oradaki taraftarlarla e, ve taraftar gruplarıyla işte veya diğer e, orada yaşayan Türklerle çok ciddi dostluklarımız oldu. Ya ben ısrarla Saint Pauli deditmeye çalışıyorum sana ama herhalde Arda sadece onlar <gülüyor> sadece onlar değil yani ee, yoksa ya yani yoğunlukta Saint Pauli taraftarları evet, mi, yoksa yoğunlukta... diğer taraftarlar mı yoksa yani? Şimdi öncelikle yoğunlukta Saint Pauli taraftarlarıyla başladım. Zaten hedefim oydu. çünkü e, er, yani ayıp da söylerim yani ergenliğimden beri onu bekliyordum ben Saint Pauli o taraftar o maça gideceğim şey yapacağım falan. Tabi tabi ona bileniyordum yani bir şekilde bu fırsatlar doğdu gittim ee, fazlasını yaptım fazlasını abi. da yaptım tabii ki ee, sonuçta hani az önce bahsettik hani FSE onun da genel merkezi Hamburg'ta ee, bunların hepsi böyle bağlantılı zincirleme bir şekilde geldi ee, Sankt Pauli'nin dışında daha FS bağlantılı olarak birçok taraftar grubuyla da görüşmüş oldum. Sen Hamburg'da e, Haziran, Haziran ayı boyunca e, Sankt Pauli taraftarları ile beraber Dünya Kupası seyrettin. Evet. Öyle bir şansa erişmiş oldum. Ama o şeyle başlıyor aslında. Haziran'ın ilk haftasında Hamburg'da Milan Turnus'tan düzenlenen Antira turnuvasıyla başlıyor. Ne turnuvası? Antira. Ee, Güneş Ant tanrısı kaçtı. Yok. <gülüyor> <ama. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Antreasytis Turnuvası San Pablo diye geçiyor. İki senede bir düzenlenen bir turnuva ve Avrupa çapındaki çeşitli tribün grupları davet ediliyor. Bu sene Türkiye'den Vamos Bien, Fenerbahçe ve Kara Kızıl davet edildi. Biz de sebese oraya gittik yaklaşık 12 iki arkadaşla. Bu geziden sonra Türkiye'den, yani politik arenala, arena diyorum, pardon, politik ortamlarda da baya bir muhabbet görüyor, konuşmaya giden arkadaşlarımız akademik anlamda, toplumsal hareketler anlamında ama. Futbol anlamında da herhalde e, taraftarlar e, başka türlü muhabbet görüyor. Senin e, izlenimin neydi? Yani çok enteresan bir ilgi var. Hatta şımartırcasına. Yani bazen ne yapacağımı dahi bilemediğim anlar oldu. Yani herkes bir şeyler soruyor. Herkes bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. İşin detayını, arka planını. Çünkü onlar da biliyor. Hani medyada, Alman medyasında veya Türkiye medyasında veya internetten ulaştıkları haberler sınırlı. Yani birebir konuşmaya çalışıyorlar. Ya gerçekten çok büyük bir ilgi var ve çok yakından takip ediyorlar. Hatta Türkiye'deki birçok insandan çok daha fazla şey biliyorlar diyebilirim. Ki aradan bir sene geçmiş olmasına rağmen. Tabii ki hala. Gezi'nin stadyum kısmına daha çok ilgileniyorlar. Evet kesinlikle ve biraz da hani eskiden e, biz öykünürdük onlara açık söyleyeyim. Hani ya şöyle yapmışlar böyle yapmışlar şimdi tam tersine dönmüş gibi geliyor bana. Yani stadyumlarda gösterilen e, tezahüratlar, yapılan tezahüratlar e, gerek Fenerbahçe gerek. Bunları gençlerle. biliyorlar değil mi? Tabii yani ki. İzlemişler e, bunu. Genç e, tabirliği maçlarındaki birçok yerde yine bu futbol taraftarlarının, Avrupa futbol taraftarlarının da bir kısmının anti-rasist olanların, anti-faşist olanların e, e şimdi bilgisi altında şu anda. Düşünsene aslında yani Bayan Münih gibi bir takımın e, türbünü neredeyse hepsi bir sezon boyunca politik sloganlar atıyor yani şimdi bu yani biz politik taraftar atmosferini biliyoruz belki ya biz hep onları takip ediyoruz ama yaygın futbol dünyasına baktığınız zaman bunlar aslında hep niş işlerdi ufak tefek işlerdi ama Türkiye'de geziden sonra bir şey oldu ve politik taraftar gruplarını da ciddi anlamda etkiledi onu anlıyoruz ya çok ciddi kitlelere ulaştı yani ve hani oradan da çok e, sene boyunca e, özellikle Sankapali taraftarlarının desteği de çok oldu. Ge hazırlıklıdır pank pankartlarla. Evet evet. E, işte Berkin Elvan için şeyler hazırladılar veya diğerleri. E, devamlı destekle ve dayanışma içerisinde yer almaya çalışıyorlar. Peki e, dışarıda konuşuyorduk. Biraz Türkiye'ye döneyim. Tekan gideceğiz Hı -hı. ama çünkü orada birkaç şey daha <gülüyor> soracağım. E, şey Kara Kızıl'ın veya Gençler Birliği'nin maçlarında da bir senedir Biraz başka bir şey nitelik ve nicelik olarak oldu değil mi? Yani dışarıda konuşuyorduk. Ya kesinlikle oldu gözlü görülür bir şekilde. Eskiden iki bin bin hatta birkaç yüz kişiye ortalama oynayan bir Gençler bir tribünü bugün e, federasyondaki rakamlara göre hani kendi sitesinde yayınladıkları rakama göre 10.000 bin ortalamayla oynuyor. Hani Galsay Fener vesaire çıkartırsanız yaklaşık 7 sekiz bin gibi bir ortalama evet. demek ki çok ciddi bir artış. Artık e, her maçımızda maratonu çok rahat dolduruyoruz. Hatta ufak ufak e, Gecekondu kale arkasını da Gençler Birliği taraftarlarıyla doldurmaya başladı. Gençler Birliği bir e, kısmında da Gecekondu. O Ankara. Kale, kale arkası mı? Ya onun ismi tabii Ankara güçlüler yıllardır oraya belli bir ağırlığını koyduğu için ismi Gecekondu olarak kaldı. Ee, kale ya, buna arkası. da saygı duyuyoruz yani gayet ya, tabii, tabii, güzel tabii, bir şey. Canım. Bir Ankara gücü de artık ligde olmadığı için <gülüyor> belki Ankara güçlülerin bir kısmında geliyordu maç izleme. Tabii etkili oluyordur ama e, şimdi Ankara güçlü... ...tarafı biraz daha karışık yani. Gerçekten... ...Ankara gücüne gönülden şey yapanlar... Bandanlar. ...pek gençler birliğini hazretmezler yani. Doğru. Ehtiaraftarlık biraz böyle bir şey. E, e, tabii, yani tabii. Maç sırasında... E, ...hazretmek gerekmiyor. E, maç dışında... E, ...birlikte olursun yeter. Tabii canım taraftarları... ...her takıma eşit mesafedeyiz gibi bir şey... <gülüyor> ...taraftarlık için biraz anlamsız oluyor. Hamburg'a dönüyoruz o zaman tekrar. Sen e, bir aylık deneyim de çok güzel. Sen Bir de şu açıdan değerli... ...adamdan sonuçta kupayı almış bir ülke. Hı -hı. Almanya... Ee, ve sen Almanların tutulmadığı bir Alman ortamında <gülüyor> maç izledin değil mi? Evet. Biraz değişikti. Yani kendilerine göre alternatif bir mekan yaratmışlardı orada. Ee, pek öyle halka çok duyurulmayan ama Sanko taraftarları içerisinde bilinen. Ee, böyle yaklaşık iki apartman arası gibi. Türk halkını duyurabiliriz sıkıntı yok. <gülüyor> Şu anda zaten kapanmıştır Dünya Kupası bittiği için. Ha bu şey. Sadece Dünya Kupası için Oo, de evet. tamam. E, ufak bir mekan. E, bir tane de barla anlaşmışlar. Orada içki satışı yapıyorlar. Yine nispeten uygun bir fiyata. Açık radyonun önüne benzetti biraz önce şeyden önce. <gülüyor> evet. Yani ondan yanlış anlaşılmış. İçki <gülüyor> <anlaşılmış. Açık gülüyor> satışı yok. Yok. yok. <gülüyor> <gülüyor> Grafitilerle veya yani duvar yazılarından dolayı belki biraz şey yapmışlar. <gülüyor> e, i̇şte tahtadan oluşturulmuş işte tribünler. E, projeksiyon falan var ve orada e, sırf Alman milli takımının milliyetçi şeyine kapılmamak için Orada kendilerine alternatif bir şey oluşturmuşlar. Kimi bir... tuttunuz? Valla maçına göre değişiyordu. Mesela bir keresinde e, Meksika bayağı ciddi anlamda tutuldu. He. E, desteklendi. Brezilya pek hoşnut karşılanmadı. <gülüyor> yani bak aynı kafa burada da aynen çalışıyor ama, hemen ama... Hemen Hayır, şey trajik ama muhtemelen Almanya Brezilya maçında oradakiler e, şey, Brezilya'yı tuttu ama orada... Evet, 7, oldu. 7, 7 oldu. Yani en mutlu maç Almanya-Gana maçıydı zaten. Evet, evet. Cezay maçı da fena değildi sanki Almanya Cezay maçı. Evet. Sen sonuna kadar orada mı kaldın? Ee, son hafta İtalya'ya geçtim. seyredemedim. Evet. Ama İtalya'ya niye geçtin? İtalya'da Mondiali Antirazisti vardı. Ee, dünyanın en büyük e, taraftar organizasyonları diyebiliriz. Antirazisti ee, Dünya Kupası değil mi? E, evet. Irkçılık karşı Dünya Kupası demek Türkçe'de. Yıllardır yapılıyor benim bildiğim. Tabii ya. tabii çok eski. Albümü çıkar hatta. Hı -hı. Müzik albümü falan Hı -hı. çıkar. Ee, bu çok daha devasaydı yani açıkçası Antira'ya göre. Ee, böyle bir kamp alanında kurulmuş. Ee, çeşitli işte festival. Burada düzenlenen festivaller gibi düşünebilirsiniz. Yüzlerce taraftar grubu vardı. Binlerce insan vardı. Ciddi yani. Maç yapılıyor muydu? Maç yapılıyordu. Yaklaşık 15 tane falan saha vardı. Devamlı maç yapılıyordu. Ve 37 derecenin altında... Takımlar? Takımlar e, şey, Taraftarlar. hani taraftarlarını oluşturdu. Adana Demir Sporlar gitmişti galiba. Yani işte Taraftarları gitmişti. Geçen e, antri, e, geçen sene. Onlar Antiraya gitti galiba. Antiraya mı? Hı -hı. Ben sanki geçen Mondial Antirazist diye de gittiler. Olabilir gibi. yani. Bir, şimdi yanlış söylemeyeyim. Siz kara Karakızıl olarak mı gittiniz? Şimdi biz kara e, Karakızıl olarak 3 arkadaşla gittik. Ama orada gider gitmez Ankaralıları bir güzel bulduk zaten. Orada güzel bir tesadüf oldu. Bağımsız olarak mı gelmişler? Bağımsız olarak evet. Denk geldi öyle. E, Arkadaşlarımızla şey oldu hani dağlı çeşitli takımlarda yer aldık. Ha, kendi takım. Ankaralı evet. takımını koyamadınız. Çünkü ben oynamadım. Bayağı bir yoğundum. Yabancı sındırı ya. <gülüyor> yabancı sındırı yoktu ha. Ha sen şey tabii etkinliklerdeydin. Evet, aynı zamanda FS'nin de kongresi vardı. İkisi <gülüyor> i̇şte. beraberdi. Adam icra kuruluyor siz yani. yani. Top oynayabilirim. <gülüyor> Bakın. Bak bunu hep oyun şey seni oyunu soğutan hareketler. Yani. <gülüyor> i̇cra kuruluna girdin, toptan çektiler seni. Peki bir şey söyleyeceğim. Eee FS'nin icra kuruluna girdin. Doğuruk bir şey icra edeceksiniz. <gülüyor> Şu ana kadar neler icra edildi ve neler icra edilecek gibi gözüküyor? Pratik şeyler sorabilir miyim? Yani niyet belli de hani bir araya gelmek vesaire. Pratikte var mı konuşulan, görüşülen? E, şunlar yapıldı, bunlar yapılacak gibi. Şimdi hı. pratikte e, az önce örneğini verdim. İsveç'te ciddi bir kazanım oldu. Hı hı. Bunun dışında e, yani temel amaç öncelikle bir örgütlenmeyi sağlamak. 2008'de hı hı. kuruldu ve çok yeni. Çok hani bu yönde çalışmalar devam ediyor. Bir yandan da FS hem UEFA'nın hem de Avrupa Birliği Komisyonlarının partneri durumunda. Ama şey ha. bir partner değil, hani oraya bağlı kesinlikle onların kurallarını uygulayacak şekilde değil, bağımsız bir örgüt. bir sivil toplum kuruluşu. Bir sivil toplum kuruluşu. Ya bu anlamda sesi yükseltilebilecek ve diyalogun yollarının açılabileceği bir platform. Ne olursa olsun çok yüksek bir maddi geliri şu anda yoktur Yok, diye mi? Düşünüz evet. da hızlı örgütlenmesi çok fazla mümkün olmaz zaten böyle, böyle bir mevcut. Kale arkasında bu oturma, ayakta maç izleme hakkı bu bir dönem uzun tartışmalara da neden oldu ve taraftarlar ayakta maç izleme hakkı konusunda savundu. Yani bu hala böyle bir şeyler gündemde var mı? Var tabii ki. Hani bu zaten F genel olarak taraftarların sesini duyurma gibi bir amacı olduğunu söylemiştim. Bunlardan bir tanesi de ayakta maç izleme. İşte maç saatlerinin taraftarlara da danışılarak belirlenmesi. Çünkü şu anda Avrupa'da da genelde aslında öyle bir durum var. Türkiye'de zaten hepten öyle. Federasyon ya da bir iki kulüpteki etkin isim karar veriyor ve iş bitiyor. Yani bu futbolla ilgili her şeyde geçerli. Ama bunların içinde taraftar temsilcilikleri oluşturulması ve bu taraftar temsilciliklerinin de sözlerinin, görüşlerinin alınması gibi bir Çaba var. Futbol Olması gereken de bu. Tabii ki federasyonu hem yerel federasyonu hem de UEFA bazında. Efe de var diye biliyordum sanki. Yani Efe de var. İsveç'te de var bildiğim kadarıyla. E, işte. İngiltere e, futbol federasyonu. E, e, şimdi şeyi e, şöyle okumakta fayda var. Bu bu işbirliğini partner olarak söylüyor dedin ya şimdi işte, e, federasyonun. Burada partnerlik bizim anladığımız anlamda çok daha ciddi olarak gerçekleşebiliyor. Avrupa e, demokrasi kültürü içerisinde. E, tamam yine de böyle çok büyük söz sahibi olmaları sponsor firmaların yanında biraz daha zor olacaktır. Çok net. Fakat bizim kendi kültürümüzde, kendi yaşadığımız toplumda alışık olduğumuzdan çok daha yüksek bir e, önem verildiği de ortada. Yani orada bir partner olmak e, o kadar fazla sadece görüntü anlamını taşımıyor ve bir, miktar, bir, bir süre içerisinde daha kuvvetli talepleri hayata geçirebilme ihtimaline sahip olacak. Kesinlikle yani düzenli olarak UEFA ile toplantılar yapılıyor zaten. Ve buradaki sorunlar aktarılıyor. Hani komite üyeleri tarafından. Ve benim de böyle bir şansım doğdu. Hani Türkiye'deki sorunları direkt olarak buraya aktarma gibi bir şansım doğdu. Açıkçası bence önemli bir şey yani. Tabii çok, canım tabii. Çok... Yani sen bir nevi aslında Türkiye'de, Türkiye futbol... Ee, kültürünü orada temsil ediyorsun ve sesin UEFA'ya kadar gidebiliyor anladığım kadarıyla. Evet öyle gözüküyor. Ve dikkate evet. alınan bir yer. Evet. De. Yani e, Türkiye'de dikkate alınmayan ses e, orada dikkate <gülüyor> alınıyor. Peki şey soracağım. Uykçılık konusundaki e, tavrın, e, yani tavrını tahmin edebiliyorum da Hı -hı. yani e, tribünleri etkileme e, veya buna karşı bir tavır geliştirme üzerine alınan ee, hem önce bir karar veya bir politika, belirleri politika var mı? Tabii ki. FS'nin dört tane belli politikası var. Bir tanesi ayrımcılığın karşı olmak. Yani FS'ye üye olmak istiyorsanız bu dört e, prensibe uymak zorundasınız. Birincisi ayrımcılığa karşı olmak. Her türlü ayrımcılığa dil, din, ırk, cinsiyet. Cinsiyet. Ee, i̇kincisi şiddete karşı olmanız gerekiyor. Sözlü ya da fiili olarak. Ee, kesinlikle bunu e, destekleyici, Promot edici herhangi bir eylemde aktivitede bulunmamanız gerekiyor taraftar grubu olarak ve şey olarak. Üçüncüsü taraftarlar arasındaki e, iletişime ve taraftar kültürüne sahip çıkacağınıza söz vermiş olmanız gerekiyor. Dördüncüsü de fair play kuralları çerçevesindeki futbolu desteklediğinize söz vermiş olmanız gerekiyor ki bunlar bence çok önemli. Bunları söyleyip bildiğimiz anlamda taraftar olunabilir yani. E tabii. <gülüyor> yani küfür etmeden, e, işte ayrımcılık yapmadan, e, şiddete bulaşmadan, tabii ki, e, fiyırplaya e, e, önem vererek. Ama öte yandan eğlenmesini de bilen bir taraftar Evet. Yani onu, işte onu meşalesini ben. yakan sis bombasını atan. Yani o yüzden İskandinavya'ya çok karıştırmayın bu işe. ona <gülüyor> yani. üktüm ben şimdi. İsveç'te işte var vardı o kazanın sonra bize kapak olmasın. Yani. İsveç işte <gülüyor> <olur>. eğlenmezler <gülüyor> diye biliyorsun. Abi Gözden Boğluk'ta katılamıyor musun? ...gol... <gülüyor> <gülüyor> Ulan, ...yani hayatta istemem... ...gol atması istiyorum ki türbünden ses duyalım diye... Gol. ...bir de şak şak şak... ...şimdi adam fool yapılıyor... ...bizde yıklı ortalık... Ha. <gülüyor> İki ünlem zor çıkıyor... ...dolayısıyla İskandinav meselesi... ...ama yakın paralelde İskoçya'da öyle olmuyordu... Ee, ...Skoçya'ya işte, zaten tanıkta oldun yani... ...Glascom'da... Ama hakikaten o eğlence kısmını öyle çıkarmak gerçekten burada çok... Sankpali'yi mesela çok çek. politik taraftar bilinik ama Sankpali'ler bir de çok eğlenirler tribünde. Yani ben geçen sene Santuazen maçına gittim. Sankpali Santuazen maçına. Yani sabahtan stadın etrafında bir kere toplanıyorlar. Burada hani çarşının kazanda yaptığı ha. gibi. Ee, akşama kadar, maç saatine kadar orada eğleniyorlar. En ufak bir hani hırgür vesaire falan çıkmıyor. Çünkü ortada hiçbir polis yok. açıktır Açık söylemek gerekirse eee işte akşama kadar işte konserler vesaire sonra maçlarına giriyorlar. Maç bitiminde de hani herkes tekrar sabaha kadar eğlenmeye devam ediyor. Ya o kesintisiz ve maç onun bir parçası sadece. Bir eğlencenin parçası. Kesinlikle. Maç işte. Tabii şunu da aldın çizmek lazım. eee sen şimdi lafa girecektim ama ben mevzuyu dağıtacaksam. Yani İtalya'da ve İngiltere'de taraftarlar arasındaki e, gerilim de çok e, dinlediğimiz şeyler. O yani, eskiydi ama. Şimdi kalmadı e, yani bilmiyorum. O kadar yok sanırım. Tabii, tabii, İngiltere'de mi? neredeyse hiç kalmadı. İtalya'da çok az var. İngiltere'de kalmamasının en önemli sebebi herhalde 4 sene boyunca e, kendi ülke yönetiminin kendi e, fut, takımlarını Avrupa maçlarından men etmesiydi. Sadece öyle bir taraftan çok ciddi politikalar, e, yüklüler. E, yasalar vardı. ve evet, uygulamalar. Yasalarla. Ama bu tara bir taraftan da mesela polis meselesi güvenlik meselesi de e, taraftarların yıllarca sadece Türkiye'de değil çok ciddi e, problemlerinden biri oldu. Polis şiddeti. Hı hı. E, ama anladığım kadarıyla şimdi Avrupa'da bu çok da öyle belirgin bir mesele değil galiba. Evet yani tamam. benim gördüğüm tribünlerde pek polis yok. Hatta çevresinde de yok. Mümkün olduğunda değil çünkü adamlar yok ortada. Yani uzak evet. durmaya çalışıyorlar. Evet. Bir geçen sene Beşitaş e, hikayesi. Santpavli evet. Santpavli Beşitaş asılık maçını izlerken e, tribünde bir yerden bir yere geçen Üç tane polisi sadece bir yerden bir yere geçerken inanılmaz şekilde protesto ettiklerini gördüm. Orası e, hamburg öylesen. oradan yok. <gülüyor> bir müzik arası vereceğiz sonra son e, kelamları alalım. Çünkü St. Pauli'ye bu kadar gelmişken e, bir St. Pauli tanz e, dinlemekte fayda var. E, le Fly. I'm a buradayız. Son, ıı, son dakikalara, düzeltiş. inktalara girdik. Ee, öncelikle dinleyicimize teşekkür ederim. Bu programı destekleyen e, Kemal Yenliç'e. Teknik Masa'da Sevan'a teşekkür ederim. Son bunu unutuyorsun İsmail. Yani ondan sonra bugün program İsmail, Tan yok. <gülüyor> evet, e, konuğumuz e, Başar Yarımoğlu, e, Karakızıl, Gençler bir Taraftar Grup Karakızıl'dan ve Futbol Supporters Europe'un icra kurulu üyesi. Altın çiziyoruz. Evet, son kelamlarını alalım, kapatıyoruz. Ya öncelikle size teşekkür ederim. Ee, hani anlatacak çok şey var ama e bir daha gelmeyecek mi? Eyle geliriz. Ha, gel <gülüyor> Hambuka çok... gidiyorsun, bir ay kalıyorsun, gel buraya. Biz de biz de kapın önüne bir şeyler yaparız yani. <gülüyor> daha sık bir yere gelelim gerçekten evet, evet. bizim için çok önemli. Şu anda gerçekleştirilmekte olan ve kapanışı şu anda gerçekleş olmakta olan. E Bağış izin vermişse. Dünya taraftarları İstanbul'da toplantısı Maltepe Belediyesinin e desteğiyle gerçekleştirilen. Kongre ve bunun sonuçlarını tekrar tekrar konuşmak isteriz, takip etmek isteriz. Ağzına sağlık. Neyi yaptığına geldin. Sağ olun. Herkese iyi pazarlak.